Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Defne Suman. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Defne Hanım'la da uzun zaman konuşup konuşup bir türlü yapamadığımız programımızı en nihayetinde gerçekleştirebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sevinçliyim. E, Yunanistan ve Türkiye e, evet. seyahatleriniz arasında sizi yakalamış olduk. Bugün e, kahvaltı sofrası dan bahsedeceğiz. Bu arada söyleyelim... ...Defne Hanım'ın bütün kitapları... ...doğan kitapçılık tarafından yayınlanıyor. Kahvaltı sofrası... ...aslında... ...birçok türe girebilecek... ...bir roman değil mi? Birçok canrı içinde barındıran bir roman. Ve aynı zamanda bir aile tarihi. Bir ailenin de... Evet. ...aslında bir mekanın da... ...tarihi bir taraftan. Doğru. Bu... Kitabı kurgularken adada yani büyük adada e, ve biz kahvaltı sofrasında işte aile üyelerinden birisinin kaybolması ve kaybolmak üzerinde ne diyelim bir mekanı içerisinde. Aslında biraz Aşkı Memnu'ya benziyor kitap. Ben biraz Aşkı Memnu'yı, <gülüyor> Gerçi Aypartuncu'nun <gülüyor> yük evet. öyküsünden yola çıkarak yazılmış ama hani Aşkı Memnu'da da mekan üzerinde bir mekanda bütün ilişkiler ve bir aile anlatılır. Doğru ki anlatılır beni çok ya. etkilemiş bir romandır Aşkı Memnu. Ee, bu mesela kitabı e, farklı karakterlerin e, zihninden kurgulamak e, nasıl ortaya çıktı? Yani aslında kahvaltı sofrası mı bunu mümkün kıldı yoksa karakterlerin kendi seslerini tek tek duyurmak istediğiniz için mi böyle bir şey, bir kurgu yarattınız kitabınızda? Ee, aslında bu kitapta ben ilk defa bir erkek anlatıcı ile başlamak istedim. Burak tek anlatıcısı Hı -hı. olacaktı benim ilk Tasarladığım şekliyle hı hı. Ee, Burak başladı anlatmaya ve o kahvaltı sofrası da bir imge olarak e, hep aklımda o hatta o sofranın etrafında geçirtmek istedim başta. Ama hı hı. bildiğiniz gibi romanlar kendi hı hı. yollarını seçiyorlar. Ee, Burak da bir süre sonra sustu. Hı hı. Burak susunca ben e, yazar olarak yaptığım bir takım egzersizler var. Hadi aynı hikayeyi başka bir karaktere anlattırayım. O bir egzersiz sonra Burak'la devam ederim Hı -hı. Derken e, Selin'e ses verdim ve Selin'in sesi güçlü çıktı, orada kalmak istedi. Peki bir de Sadık deneyeyim. Aslında deneye yanıla arkasından Nur'a da ses verince beğendim Hı -hı. E, ve onların da var olmak istediklerini fark ettim. E, onlara da izin verdim. Bu şekilde e, dört anlatıcılı e, bir romana dönüştü ama aslında bence... E, ...açılışı ve kapanışı e, buraya verdiğim için buran çerçevesinde durduğunu düşünüyorum... Hı -hı. ...diğer anlatıcılarımızın da. Yani masanın etrafından ayrılmadılar diye düşünüyorum. E, e, umudum oydu ama <gülüyor> evet. ona, onu da dinlemediler. Yani Hı -hı. durun masanın başında desem oradan açılsın istedim. Her, hep bütün roman sofrada geçsin, herkes kendisi gitsin gelsin ama... E, evet. ...o özgürlüğü de seviyorum, öyle gitmiyorsa zorlamıyorum. Hı -hı. Kurgunun bu şekilde kurulması aslında e, romanda birçok anlatıyı da mümkün kılıyor değil mi? Doğru. Ve aslında evet. yani her seferinde yeni bir anlatı da yazmak evet. gerekiyor. Ve... Yoksa tek bir anlatıcının içine hapsolsaydım giremeyecektim Sadık'ın geçmişine veya e, Selin'in iç dünyasına. Peki bu mesela farklı karakterlerin kurguda e, yani... Bir belleği birlikte inşa etmeleri ve onların her seferinde yani başka bir şekilde gördüğümüz belleğin inşasına katkılarında e, bulunurken e, belirli bir yere sabitlemek gerekti mi onları? Yani o yüzden mi onlar hani bir ada oldu burası öyle diyeyim. Yani belki evet. bir sofra değil ama. Ama yine de evet e, Hı -hı. mekan olarak onları evet. bir yere hapsettim. Oradan Hı -hı. çıkmasınlar istedim. Ee, o bir taraftan da şunun simgesi oldu aslında hepimiz kendi hikayelerimize hapsolmuş durumdayız ve hikayemizi dışarıdan birisi bize yeniden anlattığında e, oradan çıkmamız çok zor hı hı. özgürleşemiyoruz inandığımız hikayeden başka bir hikayeye bunu aile boyutunda da düşünüyorum e, ulus boyutunda da düşünüyorum toplum olarak da düşünüyorum tüm dünya tüm gezegen olarak da düşünüyorum onlara tefi dönüştürmek e, adadan çıkmayı gerektiriyor. Hı hı. Peki mesela adanın içinde bütün bunların var olması hani ada aslında sadece kapalı bir yer değil aynı zamanda bir yerden açık da bir yer. Yani bu anlatıcıların kendi hikayelerinde bize hep bir şey ifşa etmeleri de o adada olma haliyle mi bağlantılı? Yani ada bir ne diyelim sembole de dönüşebiliyor mu kitapta? Evet e, dönüşebiliyor yani ada çok Hı -hı. hem ada hem kahvaltı ikisi Hı -hı. de çok farklı yerlerden okunabiliyor. E, burada ada bir taraftan evet çıkamayabilirsin adada gerçekten vapur seferleri iptal olduğu zaman adada kalıyorsunuz. Bu böyle bir gerçek. Hı -hı. Ama öte taraftan dört bir yana açık olduğu için de e, özgürlüğü de sembol sembolize ediyor bir taraftan. E, aile yine aileyi düşünüyorum. Aile bir taraftan. ...kendi içine kapanıyor ada gibi... ...ama aileden dünyaya baktığınız zaman... ...yine oradan e, kopmak belki... E, ...özgürlüğün başladığı nokta da aile. Evet. Ve bittiği noktada bittiği noktada. Evet. <gülüyor> İkisi bir arada yaşanıyor. Evet. Doğru. Bir de yani hani söylediğiniz gibi... ...bir de adadan gidememe hali de var. Yani oraya... E, ...orada kaldığınız anda... Konuşabilirsiniz, kendi kendinize de konuşabilirsiniz ama suskun da kalabilirsiniz. Yani o hallerin farklı şekillere bürünmüş durumları da karakterlerin kendi seslerini yaratmalarında ya da o seslerinin zaman zaman değişmelerinde etkili bir durum mu? Evet, ben e, konuşanlardan çok konuşmayanların <gülüyor> hikayesini yazmayı seviyorum. Yani bu kahvaltı sofrasında da öyle emanet zamanı sadece... ...hiç konuşmayan bir şehra zaten... anlattırdım hmm. zaten... ...suskunluklarda... E, ...esas hikaye gizli... Hmm. ...burada da işte Sadık tabii... ...en suskun ve en az geçmişini anlatmış ve insan... ...ve adı Sadık... ...ve adı Sadık... <gülüyor> ...o öyle geldi ve... ...ismiyle müsemma olmuş... ...peki bir de mesela... ...tüm bu dört kişinin... ...anlatısına rağmen... ...işte sizin de bahsettiğiniz bir suskunluk var... ...fakat bu suskunluğun dışında... ...bir esrar da var... <gülüyor> Yani bunlar ikisi farklı şeyler olarak kurgulanmış Metin'de. Yani suskunluk bize bir esrarın varlığını hissettirmiyor. Aslında biz romanda baştan itibaren o esrarın tek başına ayrıca bir kahraman gibi Metin'de olduğunu hep görüyoruz. Doğru. Ee, şöyle düşündüm onu. Yani o esrar e, bir iksir gibi aslında Hı -hı. çok derinde ailenin ve metnin kalbinde duruyor. Ve oradan e, devamlı yüzeye o iksirin... İşte özü nasıl yayılırsa o yayılıyor ve suskunluklar bununla bağlı ama karakterlerimiz bunun farkında olmadığı için biz de okur olarak Hı -hı. E, suskunluğun bu esrarla bağlı olduğunu bilmiyoruz. Aslında esrarın kendisi değil bir yüzleşme korkusu Hı -hı. suskunluğu yaratan ve bir sürü gevezelik var o suskunluk. Hı -hı. Aslında evet. gevezelikten ibaret bir suskunluk bu. Esas mesele hiç konuşulmuyor. Pek çok esas mesele var. Bir tek sonunda ortaya çıkan esrardan söz etmiyorum. Ee, esas konu üzülüleşilmesi gereken meseleler konuşulmuyor, onun yerine bir sürü laf salatası yapılıyor. Evet, tam da bu ailelere has bir şey değil evet. mi? Bir taraftan da mümkün olan şeyleri konuşmak yerine bunları konuşarak mümkün olmayanı tamamen dışlamak. Tam öyle. Peki mesela bu dört anlatıcının e, varlıkları romanda e, en azından yani yazarken düşündüğünüzde e, sizi bunları nasıl bir araya getireceğim şekilde bir tedirginliğe sevk etti mi? Bu eğer sevk ettiyse bunun Hı -hı. için nasıl bir yol buldunuz? Ee, yok dört anlatıcı bir defa ortaya çıktıktan sonra rahat gitti fakat esas sırrın... Hı hı. Tarihi bir sır bu çünkü hı, ve e, adadan büyük adadan çok uzakta bir yerde hı hı. E, yaşanıyor ve eski bir zamanda ve eski bir orada işte Ayfer Tunç'un yük e, öyküsüne öyküsü bana çok yardımcı oldu nasıl ve bir gazeteci seçmem bura gazeteci yapmam da o öyküden aldığım ilhamla oldu ve ...oraya bağlamakta zorlandım. Yani hmm. o son sırla şu andaki karakterlerim nasıl... ...daha doğrusu şu andaki karakterler değil de... ...şu anki kurgu buraya kadar geldiğimiz yeri oraya nasıl götüreceğim... ...o yüzden de Şirin Hanım'ı ressam hmm. yaptım. Evet, Ve doğru. resim yoluyla evet, bunu de, anlatmayı. Evet, heh, ben de tam ondan e, bahsedecektim ama... ...bir ara verelim isterseniz tamam. oraya geçmeden önce. Ne çalalım bugün? E, ben bana yazarken çok ilham olan e, bir parçayı... Aradintia'nın bestisi bu. Eleftheria Arvanitaki seslendiriyor. Meno Ektos. Peki. Menno Ger soma Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Defne Suman ve kendisinin kahvaltı sofrası adlı kitabını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde e, kitabın kurgusuna dair konuşmaya başlamıştık ve dört farklı anlatıcının üzerinden e, kurgunun nasıl kurulduğuna dair e, konuşmuş ve en son e, karakterlerin sustuğu noktalardan bahsedip anlatının başka bir formülünün Şirin Hanım'ın ressam olmasında <gülüyor> bırakmıştık ve evet. buradan ben devam etmek istiyorum. Çünkü bu kitapta önemli bir ayrıntı Şirin Hanım'ın e, ressam olması ve resimleri bu nasıl bir anlatıyı mümkün kıldı kitapta? Evet. Şirin Hanım okurlardan gelen başlıca şikayet Şirin Hanım neden 4 anlatıcıdan birisi veya 5 anlatıcı niye yoktu ve Şirin Hanım yoktu? Çünkü Şirin Hanım kendini resimle ifade eden ...bir karakter, ressam, ünlü bir ressam... ...onu da işte ünlü ressam... ...Tiraj dikmen bana ilham verdi... Hı hı. ...Büyükada'da, ben büyürken... ...evimize girip çıktığı için tanıyordum... E, ...Şirin Hanım resim yapacak... ...ve benim o kurguda zorlandığım... ...bu tarihi... ...bir sırrı, bu ailenin... ...şu andaki gününe... ...nasıl getireceğim sorusunu... ...Şirin Hanım'ın resmiyle yani... ...maziye bir geçit açıldı... Hı hı. ...diyor Şirin Hanım ve o geçiti aslında bize açan Şirin Hanım'ın kendisi. Evet. Ve bir duvar söylemeyelim fazla belki <gülüyor> spoiler Ama, vermeden. <gülüyor> spoiler vermeden bir resim yapıyor ve resimde biz benim nasıl anlatsam diye aslında epeyce kafa yorduğum gerçeği, geçmişi orada Biliyoruz. yaşıyoruz, öğreniyoruz. Aslında bu başka farklı bir gerçeklik boyutu da açıyor kitapta. Yani dört anlatıcının dışında ee, belki aslında hani suskunlukların ve dört anlatıcının e, gördüğü yani bir görüntüyü mümkün kılmak. Doğru, evet. Sözden çok görüntü. Görüntüyü mümkün. Belki de yani özgürlüğü o görüntüyle, o resme girmeleri gerekiyor. İşte konuşarak. Bu mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Yani çıkamıyorlar et. oradan konuşarak. Evet, kelimeler bunu mümkün kılmadığında başka bir, aslında bu bir taraftan şey gibi de hani tarihi bir sır. Aynı zamanda tarihi bir belge. Yani tarihin e, yani metinde tam da o gönderme yaptığı sırrı başka bir şekilde ifşa etmesi. Değil evet. Mi? Ve bellek de aslında o şekilde e, ne diyelim gözümüzün önünde yapılabilir bir hale dönüşüyor. Evet, çünkü bazen e, konuştuğum konuştuğumuz şeylere inanmıyoruz. Duyduğu zaman insan inanmaz da gördüküzün <gülüyor> önünde belirince inanır ya e, öyle de bir tarafı var. Bir yandan da e, hala suskunluğu da sürdürüyorlar, sadece e, bakarak. Evet, bakmak. Yani bir süre sonra düşünmek, bakma boyutuna ve sonra o giderek bir görüntüye doğru evrilmeye başlıyor. Ve görüntünün içine girebiliyorlar. Evet. Onu da ona da seline e muhtaçtım. Hı -hı. Çünkü o ancak girebilirdi o görüntünün içine. Bir de zaten sanırım kitaptaki ilişkilerin de yani herkes herkese akraba değil. Aslında. Değil tabii dışarıdan dışarıdan evet. olanlar da var. Ee, bu ilişkilerin de bu şekilde kurulması bununla bağlantılı mı? Yani o görüntünün bakmaya dönüşmesiyle? Ee, Muhakkak dışarıdan birisi olsun istedim bir aile kendini içeriden göremez hı hı. muhakkak dışarıdan bir göz bize onu anlatsın dedim yoksa orada kaybolacaktık biz hepimiz aynı hı. ailenin içinde o yüzden Burak olsun dedim sadık ise tam tersi aslında ailenin dışından bir insan ama ailenin daha çok aileyi Biliyor. olduğu haliyle muhafaza etmeye işte niyet etmiş ve hayatını buna adamış. Bir insan o evet. dışarıdan göz sayılmıyor bu durumda bir tek Burak hı hı. sayılıyor dışarıdan göz onun da gazeteci olması ve daha sonra bu ailenin hikayesi vasıtasıyla aslında ülkeye dair Hiç bir yok. bilgiyi aktarıyor olması ve bütün ülkeyi uyandırması hı hı. da e, ailenin aslında dalga dalga nasıl bir e, yayıldığını coğrafyaya hı, yayılmasını hı. gösteriyor. Bu aslında şey gibi değil mi? Bir taraftan tarih dediğimiz şey de böyle bir şey aslında. Kesinlikle. Hani tarihte birinin bize bunu nasıl aktardığı ve aslında aktarırken e, onu bizim nasıl algıladığımız ve aslında ne olduğuyla da ilgili bir şey. Evet. Hakikatla ilgili değil. Evet. hakikatle ilgili bir <gülüyor> şey. Hakikatla ilgili. O da bir, şey. bir kurgu. Aile de kurgusunu yaratıyor. Kendi hmm. aile tarihçisi veya şimdi bugüne dair hmm. aynı şekilde... Hani nasıl biz diyoruz ya en beylik laflardan biri ama doğru aile toplumun en küçük temel taşıdır. Hakikaten büyüdükçe aileyi sadece dalga dalga bir suya atılmış taş gibi etrafına bir yan halkalarla toplumda aynı dinamikleri görüyoruz ilişki dinamiklerini ve. Evet ve bu yine yani bu normatif bir şey aslında. Evet. Bu normatifliğin her tarafa yayılmış bir hali herhalde. Bu da bir adadan yayılabilirdi ancak değil mi? Yani <gülüyor> Doğru, mekan olarak düşündüm. da. Ben <gülüyor> onu ama daha, daha büyük, çok güzel düşündünüz. Evet. Daha büyük bir e, coğrafyaya <gülüyor> yayılabilir hale geliyor. Bir de tabii yine söylediğiniz şey buranın bir gazeteci olması ve yani röportaj yapmak için işte Şirin Hanım'la röportaj yapmak için orada olması aslında e, yine kitabın bir kayıpla yani bir ortadan kaybolmayla başlaması bize en baştan şeyi söylüyor değil mi? Ee, seslendirilemeyen bazı şeylerle karşı karşıya olacağımızın ya da kayıp olmuş, kaybedilmiş bazı... Evet, bazı kayıp. Yani bir yas, tutulmamış yasların hikayesini yazmaya çalıştım. Aslında her romanımda ben bunu yapmaya hı hı. çalışıyorum. Tutulmamış yasların öyküsünü ve tutulmamış yaslarla büyüyen kuşakların acısını suskunluğunu Hı -hı. yüzleşememe derdini anlatmaya çalışıyorum. Yani bunların hiç konuşulmadığında e, nasıl anlatılacağı üzerine düşünmenin de aslında bir şekli olarak dört farklı kişinin anlatıcı halinde e, kurguda yer alması bu anlamda değil mi? Evet, önemli. onu da şu, yani bu evet anlatılmamış bir hikaye var ama bunu ben anlatırsam bu hikayenin gerçeği de Hı -hı. benim anlattığım versiyon değil. O yüzden dört kişi artı bir resim anlatmalı evet. bu hikayeyi. Belki de yüzlerce daha fazla ses tarafından ki sonunda biraz oraya gitmeye çalıştım. Çünkü Burak diyor ki bana yüzlerce e-mail geldi aynı hikayeyi anlatan. Evet dolayısıyla hiç değişmeyen de bir şey. Evet. Hani sır aslında önümüzde duruyor. Biz onu belki de her gün yaşamaya devam ediyoruz ama bunu neden her gün yaşamaya devam ettiğimiz ve bunu tekrar ettiği üzerine hiç düşünmemenin de. Evet yani günlük hayat o bahsettiğim gevezelikler aslında. Yani o gevezeliklerin <gülüyor> e, başka sesler, başka kuşaklar ve farklı ilişkiler tarafından e, ne diyelim seslendirilmesinin e, mümkünün olmadığı yerde başka bir şey kullanmak. Bu anlamda bence çok doğru bir şey yapmışsınız tabii ben kendi <gülüyor> şeyimi. Yani e, bunu metinde doğrudan bir resim koyarak değil mi? Hı -hı, ya da hani, hani kelimelere... ...güvenmeye devam etmek... ...yani ne olursa olsun... ...kelimelerin... E, ...varlığının... E, ...ne diyeyim... ...bir şekilde... E, ...ifşaya... ...mümkün olduğunun da bir yolu evet. herhalde değil evet. evet ama sonunda zaten resmi biz de kelimelerimizle anlatıyoruz oraya kitabın evet. ortasına resim çizemeyeceğimiz için. Ama bu da yapılabilirdi evet, bence. Evet hani, ama hani... Bu da, yani bunu tercih etmemiş <gülüyor> olmanız sonuçta... Yok bu resmi moderni... sözlerle çizmeye <gülüyor> çalıştım. <gülüyor> yani sözün hala değerli olduğu ve hani bu sözün aslında gerçeği taşımaya muktedir olduğuna dair de bir umut evet, var. Yani o umuda sonuna kadar sarılıyorum. Değil mi? Ve içimde büyük bir yerde barınıyor umut. Ve hani o kelimelerin e, ne diyelim hani kelime ve sözcük gibi hani kelimelerin bu <gülüyor> e, gerçeği taşırken o umutla belki de anlatmaya ve aktarmaya devam etmenin de bir e, ne diyeyim umudu aslında. Evet sonunda sonunda söz taşıyacaktır. Evet ve bu taşıyıcılığın da e, çok sesli bir şekilde ve kuşaklarla kitapta başlayacaktır. E, Buluşması bence çok anlamlı ve değerli bir şey olmuş. Çünkü ben kendi adıma hep edebiyatın umut vermesi <gülüyor> yani. Ben de öyle. Düşün... Umut bir tonla bitmesi. Evet. Ee, bunun gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz burada. Ben teşekkür ederim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Biz programımızı yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için bir, okudukları bir bölümle bitiriyoruz. Bugün nereye okuyalım? Kahvaltı sofrasından. Ben aslında bu resim çizilmesi bölümünden hmm. Sadığın anlattığı kısımla veda, kısımla etmek, veda etsem. Çok güzel olur. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Defne Suman'la birlikteydik ve kahvaltı sofrasını konuştuk. Kendisinin tüm eserleri Doğan Kitap tarafından yayınlanıyor. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Dilim, dimağım tutuldu. Hanımımın akıl sağlığından şüphe etmeli miydim? Evet, bazı gündelik şeyleri unutuyor, sabah yediğini karıştırıyordu ama böyle uhrevi fikirlere kapıldığına daha evvel şahitlik etmemiştim. Ürktüm. Sadık, ne söylediğimi anladın değil mi? Sonra aklıma şu da geldi. Bayan Şirin, Fikret'in sabahın kör karanlığında evi terk ettiğini nereden işitmişti? Selin mi söylemişti? Nur mu? Şahsen ben Deniz, hanımımın huzuru kaçmasın diye Fikret mevzusunu bilhassa dile getirmemiştim. Sadık, köpüklü mavi ver, mine çiçeği için eflatun karıştır. İşitiyor musun? Telaşla istediği rengi hazırladım, kavanozu uzattım, ayarı tutmadı. Menekşe moruna çaldı. Hanımım da anladı ama ses etmedi. ''Bak, dinle şimdi Sadık. Madem ki geçit açıldı, oradan bu tarafa geçecek bir hikaye de vardır. Hikayeler unutulmaz Sadık. İçimizde susarlar. O kadar. Bir vakit gelir, tayzikinden geçitler açılır, oradan mazi şimdiki zamana akar.'' ''Bir esinti dolandı odanın içinde. Hanımın bir yandan boyarken bir yandan şarkı mırıldanır gibi konuşuyordu.'' Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, yüzü duvara öyle yakındı ki sesinin çizdiği yeşil dağlardan, ormanlardan, köpüklü rüzgarlardan yankılandığını düşündüm. Deniz ile dağların arasına sıkışmış, pek bereketli topraklarda yaşayan iki delikanlı varmış. ''Siyahı ver. Temiz, ince fırça. Selin nerede?'' ''Siyah boyayı nalburdan geldiği kutusunda uzattım. Siyahı bir şeyle karıştırmanıza gerek yoktur.'' Bana bakmadan fırçayı ve kutuyu elimden aldı. Siyah şalvar pantalonlu, yelekli, kırmızı kuşaklı iki genç adam çizdi. Dağlara evlerin nispetle epeyce iri çizilmişlerdi. Bayan Şirin'in sanatı böyle bir şeydi. Tabiattaki oranları kullanmazdı. Mühim bulduğu şeyleri büyütürdü. İki delikanlı arkadaki sıra dağlar ile bir boydaydı. Onlar mühimdi. Bıyıkları, geniş omuzları, gülen gözleri vardı. Kollarını neşeli bir dansa eşlik eder gibi havaya kaldırmışlardı. Nasıl oldu bilmiyorum, sesleri kulağıma çalındı, bir musiki enstrümanı çalındı. Profesör Halit Bey'in Süheyla'nın çaldıkları gibi değil, daha sert, insanı yerinden eden tiz sesli bir alet. Huzursuz oldum. Bayan Şirin onların arkasına başka insanlar da çizdi.